Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bu yayın döneminin son programındayız fakat programımız yeni yayın döneminde de devam edecek ve e, bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz konuğumuz İshak Reyna hoş geldiniz Hoş gördük İsak Reina, 1963 İstanbul doğumlu 2003-2009 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde deneme, öykü ve editörlük 2013-2015 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öykü dersleri verdi. Editörlük derslerini 2009-2010 döneminden beri İstanbul Okan Üniversitesi Çeviri Bilim Yüksek Lisans Programı'nda sürdürüyor. Yine aynı dönemden beri ortaokul ikinci kademe ve lise öğrencileriyle karşılıklı sohbet Katılıyor. çok hoş. İlk deneme kitabı Mahşerin Dört Tatlısı, son deneme kitabı Ha Hayat, Ha Edebiyat, Alice Çeşnici Tuşlar Diyarında adlı bir de gençlik romanı var. Gençlere yönelik tematik ya da panoramik derlemeleri arasındaysa yeni bir yüzyıl için gençlere dünya edebiyatından öyküler, başlangıcından günümüze edebiyatımızdan gençlere öyküler anlatsın, sanatçı öyküler, yetişkinler ejderhalardan neden korkar, Deneme yazıları ve gece uçuşları, gençlere çağdaş edebiyatımızdan şiirlerde var. Bugün Isaac Bey'in derlediği, en son derlediği kitap polisiye öyküler üzerine konuşacağız. Bu kitap Kelime Yayınları tarafından e, çıktı. Kitap her ne kadar e, gençlere hitaben yapılmış olsa da bence de büyük, bence büyükler için de oldukça e, önemli bir e, kılavuz niteliğini e, taşıyor. E, ben e, bu kitabı çok sevdim ve çok beğendim çok ellerinize sağlık evet, sağ ee, bir de gerçekten önce yani neden böyle bir ihtiyaç duydunuz polisiye öyküler derlemek aslında türü de seviyorum evet. ama onun yanı sıra burada söz edilen bu ikinci kademe ortaokul ve lise öğrencileriyle yaklaşık on yıla yakındır söyleyişlere katılıyorum. Bir süre sonra sadece üniversiteden yola çıkarak, oradaki öykü derslerinden, deneme derslerinden yola çıkarak yaptığım derlemelerden sonra bu daha genç arkadaşlara doğrudan sormaya başladım. Ne olsa okursunuz diye. Burada da bazen tema üzerinden gidiyoruz. Özellikle genç kuşak erkeklere okutmak, genç kızlara okutmaktan daha zor olduğu için... Öyle öyle benim oğlum da öyle. Çok daha zor doğrudur. yani ona okutmak. Kesinlikle. O yüzden de bir süre sonra karşılıklı sormaya başladım. Ve orada en çok ortaya çıkan alanlardan biri polisiye oldu. Benim de çok sevdiğim bir alan. Ve bu alanda da ne yazık ki sizin de yazınızda vurguladığınız gibi çok az şey yapılmış Türkçe durumda maalesef. maalesef. Oysa yani... Yayıncılığın gelişkin olduğu ülkelerin en önemli kulvarlarından biri hem satış hem yaygınlık e, anlamında ayrıca dizi ve sinema sektörünün en önemli motor güçlerinden biri e, oysa biz epey güdüküz bu noktada o zaman dedim neden böyle bir şey yapılmasın açıkçası biraz gençlerden yola çıktı orada Hı -hı. durum. Şimdi bu e, kitapta e, siz ilk önce polisiyenin işte dünyada ortaya çıkışından nasıl bunun aslında ne kadar yeni bir evet, tür, sanayi devriminden Aynen. bu yana bu kadar yakın bir dönemde bu kadar ilgi gören bir tür olmasından işte dünya edebiyatının belli başlı örneklerinden ve sonrasında da Türkçeden ...günümüze örnekler seçiyorsunuz. Benim burada en çok sevdiğim... ...Agatha Christie'nin telif hakları sebebiyle... anlamamış bir Aynen. hikayesi. Herkül Poirot'lardan birini seçmişsiniz. Evet. Ee, Agatha Christie'nin son romanı... ...Şavkar Altınel'in... ...şiiri. Evet. O, olağanüstü bir şiir. Bence, bence. de. Bence de. <gülüyor> ee, ve son derece... Akıl, ...akıllıca... ...yani kusura bakmayın haddim değilim ama... Mustafa. ...akıllıca bir seçim olmuş. Yani bu seçki... Seçki mi diyelim derleme mi diyelim hangisi daha doğrudur bunu da e, bilemiyorum. Peki nasıl bir yol izlediniz bunu yaparken? Aslına bakarsanız dediğiniz gibi türün başlangıcından bugüne bir tür e, kuş bakışı serüven vermeye çalışalım dedik. Yoksa e, bu alanda çalışmış dünyada özellikle ve bir miktarda Türkiye'de son yıllarda herkesi toplamaya kalkışsak eminim iki cilt büyük boy evet. falan olurdu yani. O da iyi olur aslında. O da iyi olur. Ona da bir itirazım yok yani. Yapalım bir ara ama evet. yani ilk yok. adım bu olsun dedik. Hı hı. E, burada da işte podan e, başlamak e, doğru olur diye düşündük. Gerçi sizin de yazınızda vurguladığınız o ön sözde en azından bu başlangıç noktalarının her zaman tartışmalı çok, olması çok. meselesine de bir tık değinmek istediğim ve de Hoffman'ı da çok sevdiğim Bence için de, kesinlikle haklısınız bir de o konuda <gülüyor> ben ayrıca de. bir kadın dedektif <gülüyor> öyküsü <gülüyor> <Bence> anlamında da <gülüyor> Evet. Keşke uyarlaması da yapılsa bir ara Keşke. düşündüm bir tür e, Matmazel Scuderi hani Üsküdarlı Hanım Aa, gibi çok böyle bir, çok e, bir şey yazılabilir mi çok diye iyi düşündüm. E, ama yani yine de geleneksel başlangıçta tutalım hmm. diye e, düşünerek PO'dan başlayan e, bir kuş bakışı derleme çizmeye çalıştık. Elbette özellikle telifler yüzünden alamadıklarımız oldu. Agatha Christie gibi bunda çözüm ürettiğimiz ve iyi çözüm ürettiğimiz iyi yerler çözüm de oldu. Şahane. Ayrıca hani Şavkar Bey'in bir tek bu şiiri olsa polisiye alanında belki tereddüt ederdim. Ama Sherlock Holmes üzerine hmm. de e, şiir yazmış gotik ev üzerine de şiir yazmış biri olduğu için. Ben sizden öğrendim mesela. Öyleymiş çok merak ettim. Çünkü. Evet, dolayısıyla onlar da çok iyi. <gülüyor> Bence de. Yani, yani şahane bir şey. Gönül ferahlığıyla alabildim oraya <gülüyor> evet, yani. Çok iyi. Tekil bir ürün değil birden fazla hmm. var diye. Ee, böyle bir sergileme yapmaya gayret ettik. Ee, mümkün mertebe yoksa sizin de hmm. işaret ettiğiniz gibi yani keşke server Bedi'nin de en evet, azından bir hikayesi telif olsaydı. Telif meselesinden diye. dolayı Peyami Safa da evet. yani Peyami Safa'nın server Bedi'yle yazdığın gözreceği hikayelerinden birisi de buraya girememiş ama belki bundan sonraki diğer baskılarda umarım evet umarım. E, girme ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben kendi adıma. <gülüyor> Örnek suçlarda güzel bir örnek. <gülüyor> <gülüyor> evet Max Hopp gibi burada biraz evet. hani geleneksel anlamda polisiye diye tanımlanmayan ama aslında türe e, edebiyatın içerisinden hoş katkılar yapan bir iki isim de olsun diye düşündük. Orada hakikaten Max Hopp da e, İspanyol-Latin Amerikan kulvarında e, önemli bir isim. E, Şaşa da o açıdan çok hani tipik polisiye polisiye diye ifade edilecek bir yazar değil belki ama özellikle mafya kulvarını iyi evet. ele alan bir yazar olarak. Yani böyle biraz e, türün evet, farklılıkları ve illa böyle hani e, mutlaka polisiye polisiye diye adlandırılmayan edebiyatla bunun kesişim kümelerine de değinmeye çalıştık. Tıpkı Po gibi. Yani Peki çeviriler mesela burada e, yani zaten e, bu ön sözde e, siz tek tek hangi çevirileri aldığınızı da belirtiyorsunuz. Evet. E, çevirilerde ölçütünüz ne oldu? Bu da çünkü bir de gençlerin ilk defa bu türle tanışacağını evet. da düşünürsek çeviri çok önemli gerçekten. Evet. Evet, aslında e, orada da bazen e, yine copyright e, Hı -hı. yüzünden ...seçmeler farklılaşabildi... E, ...neyse ki bazı klasiklerde... ...birden fazla iyi çevirimiz var elimizde... Sözgelimi Poda ...öyle evet, bir farklılık çok iyi yaşadık... Bir çeviri. ...bence de Hasan Hı, Fehmin çok emminin... ...analım hakikaten iyi bir çeviri... Yani bazen sıfırdan yaptırdığımız da oldu evet. açıkçası. Eee Leblanc'ta olduğu gibi. Bence o da iyi bir seçim olmuş. Evet. Çünkü Leblanc gerçekten Türkçede çok iyi çevrilmiş değil, çok korkunç. Maalesef. Yani benim de okuduklarımın hiçbirisi yani iyi değildi öyle evet. söyleyeyim kadar. Evet. Bazısı çok eski eee selamiz gibi. Bazısı da mevcut olanlarda yok evet, yani maalesef evet. e, bende şimdiye kadar yani böyle insan bir okuyası gelmiyor gerçekten levlenko o çeviriler Kesinlikle. yüzünden o yüzden bence o da iyi bir seçim olmuş işte yani sanırım bu derlemelerde ya da işte seçkilerde e, böyle var olan üzerine yeniden bir işlem yapmak gerekiyor. gerekiyor değil mi yani aslında gibi. sadece gençler ya da çocuklar için Hayır, hazırlandığında tabii, değil büyükler tabii. için de hazırlandığında tabii. sanki bunlar çok iyi örneklermiş gibi kabul etmeyip, değil mi? burada evet. sizin gösterdiğiniz titizlikle bunların üzerinden tek tek e, gitmek gerekiyor. E, bugün e, polisiye konuşuyoruz diye, biz e, İshak Bey ile ne çalalım diye e, düşünmüştük. Ve e, Leonard Cohen çalmak istiyoruz, True Detective'in açılış mı lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line I was not caught though many tried I live among you well disguised I had to leave my life behind I dug some graves you'll never find the stories told with facts and lies have a name. Victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our love of peace, which understands leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference, some call love, the high indifference, some call fate, but we had names more. could not kill the way you kill I could not hate, I tried, I failed You turned me in, at least you tried You side with them whom you despise This was your heart, this swarm of flies This was once your mouth, this bowl of lies, you served them well Never mind. never mind, never mind I have to leave, leave my life behind The story's told the fact with facts and lies You own the world, so never mind. never mind Never mind, never mind I live the life, I live behind I live it full, I live it wide Of time, you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep, with roots entwined, I live the life. I Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz İshak Reyna ve kendisiyle kelime yayınlarından çıkan polisiye öyküler adlı derlemesini konuşuyoruz. Ee, şimdi biraz da Türklere gelelim isterseniz e, programın bu bölümünde e, Türkçe edebiyatta Türkçe polisiye edebiyatta aslında siz de şey diyorsunuz değil mi polisiye demek ne kadar doğru evet. suç edebiyatı evet, daha çok daha şeyi çok. Evet, kapsayıcı oluyor galiba. Içine evet. alıyor. Ee, bu Rıza Bey'in polisiye öyküleri, Çetin Altan'ın evet. öykülerinden 14.sünü alarak başlıyorsunuz. Sonra e, Sevil Atasoy'un İnsan Kokusunu Önenemez Yükselişi diye bir yazısı var. Evet. Beyaz Eldiven, Sarı Zarf, Celil Oker'den, Atife Tanım'dan Bir Fük, Nihan Taştekin'den, Cenk Çalışır'dan Ketempere, Not So Smooth Criminal'den. Algan Sezgin Türedi'den Çağatay Yaşmut'tan fotoğraftaki katil Çağın Dikenelli'den Bir Taht Ezdem'in hafiye teşkilatı Macerası Dul Kadı'nın Viranesi'ni örnek olarak alıyorsunuz. Eski döneme ait olarak yani 1928 öncesi işte Erol Pazarcı'nın Peygamber Safa'nın Selver Bidi adıyla yazdığı din Recai hikayelerinden bir örnek alamadığınız için bir yazı ee, Didem'in Didem Ardalı Büyükarma'nın Behlül Danağı takma adıyla yazan İskender Fahrettin Şeytan Şeytanadiye serisinden Prensesin Tarağı. ...hikayesini alarak... ...Türkçe Edebiyat'taki... E, ...Polisiye Öyküler'den de bir... ...seçme yapıyorsunuz. Burada ne e, oldu... ...ölçütleriniz? Bu biraz daha zor olmuş... O, ...oldu mu acaba diğer hani... Evet, yani, ...dünya, ile, dünya tabii, edebiyatıyla Tabii e, Dünya mi? edebiyatındaki en büyük problem... ...sizin de belirttiğiniz gibi daha çok copyright problemiydi. Evet. Orada da hani, çok isteyerek alamadığımız... ...en azından iki tanesini anayım... ...içimde kalmasın... E, bir kere bir Patricia Smith olsun istedik çok. Hmm. Yaşayanlardan da üstelik Hebelia'da doğumlu bir Markaris. Petros Markaris olsun istedik. Onu çok istedik. zor ama Markaris'i çok zor Hem çok Diogenes, Verlaktay, ve ikisi de zor. ajansları evet. çok öyle bir hakkım evet, istiyorlar ki mümkün evet, çok, değil çok. yani ikisi de. Ee, ama oradaki meselemiz hakikaten bunlardı. Ne yapalım dedik. Bizde ise hani son yıllarda bir çeşitlenme var evet. Ama yine de e, Tek başına mesela bir derlemeyi dolduracak kadar şey, çeşitlendirecek kadar şey var mı emin değilim. Gerçi hemen bu derlemeden sonra kanla karışık Hı -hı. E, Sezgin Türedi'nin derlediği bu Polise Yazarlar, Yazarlar Derneğin. Derneği'nin Hı -hı. yaptığı derleme... Güzel bir adım onu da sonraki baskılarda arkaya mutlaka ekleriz meraklısına ekleri ama hı hı. daha orada galiba yiyeceğimiz birkaç fırın ekmek duruyor gibi geliyor. Evet Zannette doğru bence de özellikle polisiye öykü Evet yani romanda belki bir tık daha egemen tür olduğu için evet. roman tamam ama öyküde. Bizde bir de polisiye de, evet, de hep, hep roman yani. Ee, ...mesela şey... ...bir de polisiye öykü yazmak daha zor bir şey Kesinlikle. bence. Romanda çünkü Kesinlikle. daha rahat rahat biraz böyle bir açılıyorsunuz ama... Evet. ...yani polisiyedeki o... ...bir de bizde kapalı oda muamması falan da... ...neredeyse hiç evet. yok ve hala yazmıyor... Evet. ...yazarlar. O da biraz bir sıkıntı. Ki tür... ...mesela ben Arjantinli biriyle tanışmıştım... ...hiç unutmuyorum. Şey diyordu hani... ...Arjantin'de polisiye en revaç gören tür ama toplumcu gerçek yani toplumcu gerçekçi bir polisiye hiç Hı -hı. bu tartışmaya Hı -hı. bile e, açılamaz Hı -hı. diye. Yani Türkiye'de de aslında e, politik polisiyenin Kesinlikle. o kadar çok böyle bir hani velut İmkanı... olması evet. beklenirken hala o politik polisiye de maalesef Fırtılıcı şey olabilmiş var. durumda değil. Mesela Markaris'in yaptığını Türkiye'de yapabilen birisi henüz yok. Bence de yok. <gülüyor> yani o yüzden de bir yani hem öykü yazmada bir sıkıntı var hem de mevcut ülkenin kaynaklarını kullanmakta da sanırım bir Kesinlikle. sıkıntı var diye ben de sizinle hem fikrim bu konuda. Peki burada mesela ölçtünüz ne oldu? Mesela bir top, cinsiyet ayrımı düşündünüz mü yoksa sadece mi, metinlerden mi gittiniz? Açıkçası yani metinlerden gittim ama Hı -hı. E, tıpkı şeytan hadiye'de olduğu gibi mutlaka e, Hı -hı. cinsiyetlere de bakmak. Tabii. Dönem özelliğiyle cinsiyet özelliklerinin bazen yan yana durduğu hı hı. yine şeytan diye üzerinden konuşacak olursak yani mütareke sonrası toplumsal hı hı. psikolojiyi bir taraftan Tabii. veren ama bir taraftan da bunu bir hı hı. kadın çete şefi üzerinden daha hı hı. çok o konumlayan bir şey bana iyi geldi açıkçası evet, yani evet de. server vediyeyi alamadım ama Beyliktaş'ın adını alınca böyle <gülüyor> hani hiç olmazsa dengelendi. dengelendi dediğim yerler oldu. Çetin Bey, Çetin Altan'a ayrıca da severim polisiye de yaptı adımı da önemserim serim 80'lerde. Evet, yani 90'lardaki çıkıştan de. önce önemlidir bence oradaki açılım. Bir de farklı bir figür. Evet, yani. farklı bir figür. Polis hakikaten. değil yani. Değil. Ah, ee, ah. Gazeteci. Her pazar günü köşesini, gazetedeki köşesini buna ayırmak gibi aslında günümüzün gazete ve süreli yayınlarının da keşke biraz feyz alsa dediğiniz bir şeyi de yapıyor, yapmış. Evet. Onlar önemli. Oradan itibaren biraz çeşitlemeye bakmak işte. Sözgenimiz Sevil Atasoy gibi evet. uzmanlıktan yola çıkarak, adli, tıp adli tıptan yola çıkarak biraz hani bizim gerçek suç diye tarif ettiğimiz şeye de Hı. kısmen yakın duran bir yine dizisiyle kitaplarıyla bir şeye bakmak. Nihant tekin gibi bence ıskalanmış evet. sayılabilecek evet, evet. özellikle iyi, ben psikolojik ben. polisiye Hı. de baya bir kulvar oluşturabilecek ama o da galiba biraz küstüğü için daha mı az yazıyor bilemiyorum böyle evet, şeyler var. Galiba oradan da günümüz yazarlarına doğru gelmeye çalıştım ama evet. günümüz dediğimde artık o kadar genç Hı -hı. değil yani 50 yaş gibi bir sınır oldu evet, evet, keşke daha gençlerden de Hı -hı. öykü bulabilsem doğru, isterim doğru. en azından ilerki baskılarda en son zaten Çağ'ın dikenerlerinin kahramanı evet, bir kadın evet yani o da hiç olmazsa orada, da bir, evet, orada da bir kadın var bir de bu kitabın meraklısına ek kısmı da çok önemli evet. bence. E, bu da hem türü merak edenlerin ilgi alanı ama bu böyle öylesine hazırlanmış bir kaynakça değil. Yok bu değil. biraz farklı. Evet. Bunu neden yaptınız? İyi ki yapmışsınız. Estağfurullah. O ee, yani aslına bakarsanız daha önceki bir iki derlememde de yapmaya çalışıyorum. Özellikle yayın evi. İzin verirse çünkü bazı yayın evleri bu tip şeyleri biraz gereksiz buluyor ve Yo, bence koyamıyoruz. Son bence de geçiyor, gerekli. Gerekçe, yani gerekli. Ee, orada da e, hakikaten tamam bunu aldı okudu ama buradan sonra nereye gidecek bu genç arkadaş ya da bu işe meraklı herhangi yaşta biri yeni başlayan. E, mutlaka e, yani hem daha önce yapılmış derlemelere hem sizinki gibi akademik alanda yapılmış kitaplara dönük bir bir liste bir toparlama vermek bunu da işte son 20 25 yılla tabii sınırlı tutmak e, ulaşılabilmek olayı açısından. Tabii ulaşılabilir e, böyle bir şey yapmaya gayret ettim. Ben de yararlı buluyorum. Kendim de kitapların sonundaki dizinler çok, ve kaynakçaları çok önemseyenim de, için. Ben de çok severim. En evet. yani hem kitapları daha kullanışlı e, kılan bir şey. Hem de bu kaynakçılar türü merak edenler için ayrıca önemli. Mesela şimdi bu çocuk ve, şimdi aklıma geldi açıkçası çocuk ve gençlik e, kitapları, yani çok gençlik çağına yönelik olduğu düşünürse bu tür derlemelerin ve hani kısır olduğunu da düşünürsek, Türkiye'de özellikle öykü anlamında evet. polis ve bükünün belki yayın evleri bir, ...yarışma açabilirler... ...öğrencilere... ...ya neden olmasın bence de... ...belki yeni... ...çünkü o yeni yaz... ...kaktüs kitabı mesela o açıdan çok tabii iyiydi... Ki, ...yani Celi Loker o sayede Kesinlikle, mesela... ...kazanılmış ki. bir... E, ...yeni bir polisiye yazar olarak ortaya Kesinlikle. çıktı... ...belki gençlerde de... E, ...ne bileyim şey olabilir... ...gibi geliyor bana... Genç yetenekler. Bence de olabilir. O sizin söylediğiniz hani 50 yaş. Evet. evet yani. yani yüksek bir sınır. Bence de çok yüksek sayıda. bir sınır. Hani İnsaf 20, yani. <gülüyor> 25-30 yaşında evet. e, polisiye öyküler iyi olabilir. E, peki mesela yeni projeleriniz var mı son olarak onu da konuşsak? Aa, çok teşekkürler. Var. Valla ben kendisi az yazabilen biri olarak daha <gülüyor> çok değerliyorum. Öyle takılıyorum <gülüyor> kendime. Çok önemli kendime. Ee, var bundan sonra aslına bakarsanız birkaç derleme fikri var hangisi biraz da bu yayın çalıştığım yayıncılarla ki onlara daha çok yapımcı şirket diyorum hmm. biraz sinemaya benzeterek siz ne kadar işte hani filmin yönetmeni de olsanız oradaki yapımcı hmm. şirketi ikna Tabii. da önemli ya e, dolayısıyla muhtemelen onlardan biri öne çıkacak e, bir Türkçe edebiyatta deneme gibi daha geniş kapsamlı bir çok proje iyi olur. var bir Erkan'la birlikte yapabilirsek çok sevineceğim Türkçe Edebiyat'ta gençler için seçilmiş bir roman seçkisi Hı, fikrim Erkan var. Ermak. Erkan Örmak. Erkan'a da evet, selam yollayalım buradan. <gülüyor> Dolayısıyla kendimden 20 yaş genç biriyle de çalışmak çok, hoş, çok önemli benim için. Yani böyle biraz türler üzerinde dolaşmak ve bunları gençlere doğru köprü oluşturmak sevdiğim bir şeyi Yapabildiğim sürece de devam etmek istiyorum. Ne güzel. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür İshak Ben teşekkür ederim. Bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında İsa Reyna ile birlikteydik. Kendisinin kelime yayınlarından çıkan Polisiye Öyküleri adlı derlemesini konuştuk. Hoşçakalın. Yeni yayın döneminde görüşmek üzere.